Saklı Çocuk Yazan Camilla Lackberg Willy ile Mea'ya Odanın dinginliğinde duyulan tek ses sineklerinkiydi. Çılgınca çırptıkları kanatlarından sürekli bir vızıltı yükseliyordu. Koltuktaki adam hareket etmiyordu. Uzunca bir süredir de etmemişti. Aslında artık bir adam da sayılmazdı. Bir adam, yaşayan, nefes alan ve hisseden biri olarak tanımlanıyorsa... O bu tasvire uymuyordu. Çoktan bir leşe dönüşmüştü. Böcekler ve kurçuklar için bir sığınak haline gelmişti. Sinekler hareketsiz figürün çevresinde cirit atıyorlardı. Ara sıra üzerine konuyorlar, çenelerini oynatıyorlardı. Sonra konacak yeni bir nokta aramak üzere tekrar havalanıyorlardı. İçgüdüsel olarak ilerliyorlar ve birbirlerine çarpıyorlardı. Adamın başındaki yaranın çevresi özellikle ilgilerini çekiyordu. Oysa kanın metalik kokusu çoktan uçmuş, yerini daha ağır ve tatlıya kaçan farklı bir kokuya bırakmıştı. Kan pıhtılaşmıştı. Önce adamın başının gerisinden koltağa doğru akmış, sonra da yere damlayarak bir göl oluşturmuştu. Kanın rengi ilk başta kırmızıydı ve canlı hücrelerle doluydu. Şimdi ise renk değiştirmiş, siyaha dönmüştü. Bu birikinti bir insanın damarlarında dolaşan yoğun sıvı olmaktan çıkmıştı. Artık sadece yapışkan, siyah bir şeydi. Bazı sinekler karınlarını doyurmuşlar, yumurtalarını bırakmışlardı. Artık doyup tatmin olduklarına göre dışarı çıkmak istiyorlardı. Görünmez bir engeli aşmak üzere nafile girişimlerde bulunurken... ...kanatları pencerenin camına çarptıkça hafif bir çıt sesi çıkıyordu. Sonunda pes ettiler. Tekrar acıkınca, eskiden bir insanken artık et parçası olmak dışında... ...başka bir özelliği kalmamış adamın başına üşüştüler... Erika bütün yaz boyunca zihnini sürekli meşgul eden düşüncelerle boğuşmuştu. Artıları ve eksileri tartarken çatı katına çıkma isteğinin giderek arttığını fark ediyordu. Ama yukarı çıkan merdivenlerin ilk basamağından öteye gidememişti. Bunu son birkaç aydır çok meşgul olmasına, düğünden sonra yapılması gerekenlere ve annayla çocuklar onlarla birlikte yaşadığı için eve hakim olan karmaş ortamına veriyordu. Ama hepsi bu kadar değildi. bayağı korkuyordu bulabileceklerinden ürküyordu. Her yerin altını üstüne getirmekten ve bilmemeyi tercih edeceği şeyleri gün yüzüne çıkarmaktan çekiniyordu. Patrik'in çatı katında beraber buldukları defterleri neden okumak istemediğini merak ettiğini biliyordu. Patrik birkaç sefer bunu Erika'ya soracak gibi olmuş ama kendini tutmuştu. Eğer sormuş olsaydı Erika cevap veremezdi. Onu en çok korkutan da gerçeklik algısını değiştirmek zorunda kalma ihtimaliydi. Annesinin kişiliği ve kızlarına davranış biçimi hakkındaki izlenimleri çok da olumlu değildi. Ama bu izlenimler sadece Erika'yı bağlıyordu. Yıllar boyunca zihninde oluşturduğu tanıdık ve sarsılmaz imaj, güvenebileceği bir sığınak olmuştu. Belki bu imaj doğrulanacaktı. Hatta belki de pekişecekti. Ama ya imaj zarar görürse, ya Erika yepyeni bir gerçekliğe alışmak zorunda kalırsa, şimdiye de bunu öğrenecek kadar cesur olmamıştı. Erika birinci basamağa adım attı. Alt kattaki salonda Patrick'le oynayan Maya'nın attığı mutluluk dolu kahkahaları duydu. Bu sayede rahatladı ve diğer ayağını da basamağa koydu. Yukarıya sadece beş basamak kalmıştı. Kapağı ittirerek açıp yukarıya çıktığında tozlar havada uçuştu. Patrick'le burayı gelecekte yeniden döşemekten bahsetmişlerdi. Belki Maya biraz daha büyüyüp kendine ait bir yer istediğinde çatı katı onun için rahat bir sığınak olabilirdi. Ama burası, şimdiye kadar parke zemini, eğimli tavanı destekleyen açıktaki kirişleriyle yarım kalmış bir yerdi. Ivır zıvırla doluydu. Noel süsleri, mayaya küçük gelen giysiler, aşağıda tutmak istemedikleri kadar çirkin ama atamayacakları kadar da pahalı ya da hatırası olan eşyalarla dolu kutular. Sandık eğimli duvarın yanında, en dikte duruyordu. Metal şeritleri olan eski moda ahşap bir sandıktı. Erika buna, Amerikan sandığı dendiğini hayal meyal hatırladı. Yanına gidip yere oturarak elini üzerinde gezdirdi. Derin bir nefes aldıktan sonra mandalı kavrayıp kapağı kaldırdı. Sandığın içinden burnunu gıdıklayan ağır bir koku yükseldi. Bu kadar belirgin ve yoğun bir yıllanmışlık kokusuna neyin sebep olduğunu merak etti. Muhtemelen küftür diye düşünürken başının kaşınmaya başladığını fark etti. Patrick'le sandığı ilk bulduklarında ve içindeki her parçayı usulca dışarı çıkarıp incelediklerinde kendisine etkisi altına alan hissi hala anımsıyordu. Sandıktan çocukken Anna çizdikleri resimler ve okulda yaptıkları küçük el işleri de çıkmıştı. Anneleri Ersya hepsini saklamıştı. Oysa küçük kızları eve gelip de yaptıklarını hevesle ona gösterdiklerinde hiçbir zaman ilgili bir anne gibi davranmazdı. Erica şimdi de aynı şeyi yaptı. Sandıktaki parçaları tek tek dışarı çıkarıp hepsini yere dizdi. Aradığı şey sandığın en dibindeydi. Kumaş parçasını dikkatle dışarı çıkardı. İşte yine elindeydi. Erika bir zamanlar beyaz olan zıbını ışığa doğru tutarken zaman içinde ne kadar sarardığını görebiliyordu. Gözlerini kumaşın üzerindeki küçük kahverengi lekelerden ayıramadı. İlk önce bunların pas lekesi olduğunu varsaymış ama sonradan kurumuş kan izi olabileceğini düşünmüştü. Bir zıbında kan izleri bulmanın öyle yürek burkan bir yanı vardı ki. Bu zıbın çatı katına nasıl gelmişti, kime aitti ve annesi bunu neden saklamıştı? Erika zıbını usulca yere, yanına koydu. Patrick'le bu giysiyi ilk bulduklarında içinde sarılı olan şey artık orada değildi. Erika'nın sandıktan çıkardığı tek şey buydu. Lekeli kumaşa sarılmış bir nazi madalyası. Madalyayı ilk gördüğünde içinde uyanan hisler şaşırtıcıydı. Kalbi çarpmaya başlamış, ağzı kurumuş ve gözlerinin önüne 2. Dünya Savaşı ile ilgili haberlerde ve belgesellerde yer verilen görüntüler gelmişti. Fiel Bakka'da bir Nazi madalyasının ne iş vardı? Üstelik kendi evinde ve annesinin eşyaları arasında. Bu çok saçmaydı. Erika, madalyayı yerine koyup sandığın kapağını kapatmak istemişti. Ama Patrick, daha fazlasını öğrenebilmek için onu bir ekspere götürmeleri konusunda ısrar etmişti. Erika buna gönülsüzce razı olmuştu. Ama sanki içinde fısıldayan bir takım uğursuz sesler, kendisini madalyayı bir kenara kaldırması ve konuyu tamamen unutması için uyarıyormuş gibi hissetmişti. Ancak merakı galip gelmişti. Haziran başında madalyayı 2. Dünya Savaşı dönemini iyi bilen bir ekspere götürmüştü. Şansları yaver giderse, çok yakında madalyanın nereden geldiğiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olacaklardı. Ama Erika'yı en çok ilgilendiren, Sandığın en dibinde bulduklarıydı. Mavi kapaklı dört defter. Kapakların üzerinde annesinin tanıdık el yazısı. Zarif, sağa yatık ama biraz acemi. Erika bu sefer defterleri sandıktan çıkardı ve işaret parmağını bir tanesinin kapağında gezdirdi. Her birinin üzerinde günlük yazıyordu. Bu sözcük Erika merak, heyecan ve heves gibi karmaşık hisler uyandırdı. Ama aynı zamanda içinde korku, şüphe ve annesinin mahremine girdiğine dair güçlü bir his de belirdi. Bu defterleri okumaya annesinin en özel düşüncelerine ve hislerine burnunu sokmaya hakkı var mıydı? Bir günlük başkalarının okuması için değildi. Annesi o defterleri başkaları içindekileri okusun diye yazmamıştı. Yaşasaydı belki de kızının onları okumasına izin vermezdi. Ama Elsia ölmüştü ve Erika onun iznini alamazdı defterlerle ne yapacağına tek başına karar vermek zorundaydı. ''Erika!'' Patrick'in sesi düşüncelerini böldü. ''Efendim, misafirler geliyor!'' Erika saatine baktı. Ne kadar da çabuk üç olmuştu. Bugün Maya'nın ilk doğum günüydü. En yakın arkadaşlarını ve aile fertlerini ağırlayacaklardı. Patrick yukarıda uyuyakaldığını sanmış olmalıydı. ''Geliyorum!'' Erika giysilerine bulaşmış tozları silk eriyip, bir anlık duraksamanın ardından defterleri ve zıbını alarak çatı katının dik merdivenlerinden aşağı indi. ''Hoş geldiniz.'' Patrick ilk misafirleri içeri davet etmek üzere kenara çekildi. Maya sayesinde aynı yaşta bir oğulları olan Johan ve Elizabeth'le tanışmışlardı. Oğlan Maya'yı çok seviyordu ama bunu biraz saldırgan bir şekilde gösteriyordu. William, Maya'yı koridorda görür görmez bir buz hokeyi oyuncusu gibi üzerine atıldı. Tabii ki bu durum Maya'nın hiç hoşuna gitmedi. Ve William'ın annesiyle babası, oğullarının kollarından avazı çıktığı kadar bağıran bu sevgi nesnesini çekip almak zorunda kaldılar. ''William, bu şekilde davranamazsın. Kızlara daha dikkatle yaklaşmalısın.'' Johan, zapt etmeye çalıştığı oğluna azarlayan gözlerle baktı. ''Sanırım kız tavlama tekniği senin eskiden kullandığınla aynı.'' dedi Elizabeth gülerek. Ama kocası bu yorumdan hiç hoşlanmamıştı. Patrick Maya'ya dönerek... Sıkma canını tatlım, bak geçti bile, dedi. Hadi hop, gel bakalım. Hıçkırarak ağlayan kızını kucağına alarak, feryatları dinip de sızlanmalara dönüşene kadar ona sarıldı. Sonra kızı tekrar yere indirip usulca William'a doğru itti. Bak, William sana ne getirmiş, bir hediye. Bu sihirli sözcük beklenen etkiyi gösterdi. William, ile hediye paketini Maya'ya vermek üzere yalpalayarak yürürken, Maya'nın gözyaşları buhar olup uçtu. Patrick'in yardımıyla paketi açan Maya, içinden çıkan sevimli grifle bayıldı. Onu göğsüne bastırdı, kollarını yumuşak gövdesine dolayıp, ayaklarını neşeyle yere vurdu. Ama William'ın fili okşama girişimini ona meydan okurcasına bakarak engelledi. Maya'nın hayranı William, bunu görünce çabalarını iki kat artırdı. Patrick yeni bir anlaşmazlığı önlemek için kızını kucağına alarak, ''Hadi salona geçelim.'' dedi. William'ın annesi ve babası da onu izlediler. Oğulları büyük oyuncak kutusunun önüne geçince tekrar barış sağlandı. En azından geçici olarak. Erika aşağı inerken ''Selam millet'' dedi. Misafirlerine sarıldı ve William'ın başını okşadı. Patrick mutfaktan ''Kim kahve ister?'' diye seslendi. Üçü de bir ağızdan ''Ben'' dedi. Johan, Elizabeth'le kanepeye oturduklarında bir kolunu onun omzuna attı ve gülümseyerek e ee, evli bir kadın olarak yaşamak nasıl bir şey?'' diye sordu. Erika. Aynı sayılır. Patriğin bana karıcığım demesi hariç. Ona nasıl engel olabileceğime dair tavsiyeleriniz var mı? deyip Elizabeth'e dönerek göz kırptı. Boş versene. Çok yakında karıcığım demeyi bırakıp hükümetten filan bahsedecek. Bu yüzden tadını çıkarmaya bak. Bu arada ana nerede? Dan'ın evinde. Şimdiden birlikte yaşamaya başladılar. Erika tek kaşını manidar bir şekilde kaldırdı. Ya, sahi mi? Amma da hızlılar. Elizabeth de kaşlarını kaldırmıştı. Kapı zilinin sohbetlerini bölmesiyle Erika ayağa fırladı. Muhtemelen onlar gelmiştir ya da Christina dedi. Christina derken her heceyi sesinde buz gibi bir vurguyla söylemişti. Düğünden beri Erika'nın kayınvalidesiyle arası iyice açılmıştı. Bunun başlıca sebebi Christina'nın patriği gerçek bir erkeğin dört aylık babalık izni almaması gerektiğine inandırmak için canla başla uğraşmasıydı. Ancak Patrick kararından dönmeyi reddederek annesini büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Hatta sonbahar boyunca Maya'ya bakmayı teklif eden de Patrick olmuştu. Merhaba, burada bir doğum günü kızı mı varmış? Anna'nın girişten gelen sesi duyuldu. Küçük kız kardeşinin sesindeki mutluluk tınılarını duydukça Erica'nın içi titriyordu. Uzun yıllar boyunca Anna'nın sesinden eksik olan neşe artık geri gelmişti. Ana güçlü, mutlu ve aşık biri gibi konuşuyordu. Ana ilk başta Dan'la birlikte olduğu için Erika'nın kırılacağından korkmuştu. Ama Erika, Ana'nın bu endişesine gülüp geçmişti. Dan'la bir çift olmalarının üzerinden öyle uzun zaman geçmişti ki, hem bu durumu uygunsuz bulsaydı bile, sırf Ana'yı tekrar mutlu görebilmek için kendi hislerini bir kenara bırakırdı. ''En sevdiğim kız neredeymiş bakalım?'' İri yarı, sarışın ve yaygaracı bir adam olandan içeri girip gözleriyle Maya'yı aradı. Maya ile Dan'ın arasında özel bir yakınlık vardı. Maya kollarını iki yanı açtığı gibi yalpalayarak Dan'a doğru yürüdü. Artık doğum gününün ne anlama geldiğini kavramaya başladığı için hediye diye sordu. ''Tabii ki sana bir hediye getirdik tatlım.'' dedi Dan. Anna'ya dönerek başını sallayınca Anna gümüş renkli kudelili pembe kağıda sarılı kocaman paketi Maya'ya uzattı. Maya Dan'ın kollarından kurtularak hediyesini açmak için uğraşmaya başladı. Bu sefer Erika da ona yardım etti. El birliğiyle paketi açtıklarında içinden gözleri açılıp kapanan kocaman bir oyuncak bebek çıktı. Maya neşeli bir şekilde ''Bebek!'' dedi ve hediyesine sımsıkı sarıldı. Sonra da en son hazinesini William'a gösterdi. Kapı zili tekrar çaldı ve hemen peşine Christina içeri girdi. Erika elinde olmadan dişlerini sıktı. Kayınvalidesinin zili göstermelik olarak çalıp eve dalmasından nefret ediyordu. Hediye verme ve açma faslı tekrarlandı ama bu sefer o kadar çok ses getirmedi. Maya paketin içinde bulduğu atletleri tereddüt ederek havaya kaldırdı. Sonra da gözden kaçırdığı bir oyuncak olmasın diye tekrar ambalaj kağıdına baktı. Ardından irileşmiş gözlerle büyük annesine baktı. Buraya son geldiğimde üzerindeki atletin kendisine yakında küçük geleceğini fark etmiştim. Hazır Lindex'te 3 al 2 öde kampanyası varken birkaç tane alayım dedim. Eminim işe yararlar. Maya'nın hayal kırıklığını yansıtan yüz ifadesine tamamen kayıtsız kalan Kristina halinden memnun, gülümsedi. Erika, bir çocuğun birinci doğum gününde ona giysi hediye etmenin ne kadar aptalca bir şey olduğunu söyleme dürtüsüne karşı koydu. Maya'nın büyük bir hayal kırıklığına uğramasının yanı sıra Kristina her zaman olduğu gibi laf sokmayı da ihmal etmemişti. Sanki Erika ile Patrick kızlarına doğru düzgün giysiler almaktan acizlermiş gibi. Herkesi sıkıntılı bir durumdan tam olarak ne zaman kurtarması gerektiğini bilme konusunda şaşmaz bir öngörüsü olan Patrick, "Pastayı kesme zamanı." diye seslendi. Kızgınlığını içine atan Erika, mum üfleme seramonisine katıldı. Maya'nın tek bir mumu üfleme çabaları, pastanın üzerine salya püskürtmesiyle sonuçlandı. Patrick, ufacık alevi gizlice söndürdü. Sonra herkes "İyi ki doğdun" şarkısını söyleyip "Yaşasın!" diye bağırdı. Erika Maya'nın sarı kafasının üzerinden kocasıyla göz göze geldi. Boğazına bir yumru oturdu. Ve bu kutlamanın Patri'yi de en az kendisi kadar duygulandırdığını fark etti. Bebeklere artık bir yaşındaydı. Etrafta tek başına sendeliyerek yürüyen, Bolibompa'nın müziğini her duyduğunda ellerini çırpan, kendi kendine yemek yiyebilen, Kuzey Avrupa'nın en yumuşak öpücüklerini veren ve tüm dünyayı seven küçük bir kız olmuştu. Dipnot 1 Bolibompa İsveç televizyonunda okul öncesi çocuklara yönelik program kuşağı. Erika, Patrik'e gülümsedi. Patrik de ona gülümsedi. Hayat, işte tam o anda kusursuzdu. Bertil Melberg derin derin iç çekti. Bu son zamanlarda sık sık yaptığı bir şeydi. Geçen bahar yaşadığı terslik yüzünden hala morali bozuktu. Ama şaşırmamıştı. Kendine kontrolünü yitirme, içinden geldiği gibi davranma ve dilediği gibi hissetme izni vermişti. Bu tür şeyler asla cezasız kalmazdı. Böyle olacağını tahmin etmeliydi. Hatta başına gelenleri hak ettiği bile söylenebilirdi. Eh, artık dersini almıştı ve aynı hatayı iki kez yapacak biri değildi. En azından bundan emindi. Bertil! Annika, danışmanın oradan telaşla ona seslendi. Melberg. Kelleşmeye yüz tutmuş kafasından yüzüne düşen bir tutam saçı el alışkanlığıyla geriye itip gönülsüzce ayağa kalktı. Emir almaktan gocunmayacağı pek az kadın vardı. Ama Annika Yanson'un yeri ayrıydı. Yıllar içinde istemeden de olsa ona saygı duymaya bile başlamıştı. Bunu başka bir kadın için söylediğini hayal bile edemiyordu. Geçen bahar o kadın çalışanın işe alınmasının doğurduğu feci sonuçlar bu görüşünü daha da pekiştirmişti. Şimdi ise ekibe bir kadın daha katılacaktı. Melberg tekrar içini çekti. Erkek memur bulmak bu kadar zor muydu? Neden Ernst Lundgren'in yerini doldurması için kadınları göndermekte ısrar ediyorlardı? Bu içler acısı bir durumdu. Melberg, danışmadan gelen köpek avlamasını duyunca somurttu. Annika köpeklerinden birini işe mi getirmişti? Onun köpeklerle ilgili düşüncelerini biliyordu. Bu mesele hakkında Annika ile bir konuşma yapmak zorunda kalacaktı. Ama ziyarete gelen Annika'nın labrador cinsi köpeklerinden biri değildi. Melberg, karşısında kısa, koyu renk saçlı bir kadının tuttuğu tasmayı çekiştiren, rengi ve cinsi meçhul, uyuz görünümlü melez bir köpek buldu. Kadın yayvan bir Stockholm aksanıyla, ''Onu karakolun dışında buldum.'' dedi. Odasına geri gitmek üzere arkasına dönen Bertil, aksi bir sesle, ''Peki burada ne işi var?'' diye sordu. Annika telaşla, ''Bu Paula Morales yince Melberg tekrar onlara döndü Tanrım Melberg işe başlayacak kadının İspanyol varii bir ismi olduğunu şimdi hatırlamıştı kadın pek ufak tefekti kısa boylu ve zayıftı ama Melberg e diktiği bakışları hiç de ürkek değildi Paula elini uzattı tanıştığımıza memnun oldum köpek etrafta başı boş koşturuyordu haline bakılırsa sahipsiz En azından ona bakmayı becerecek bir sahibi yok Bertil buyurgan bir ses tonuyla konuşan Paolo'nun aklından ne geçtiğini merak etti. E o zaman onu bir barınağa götürün. Kayıp köpeklere özgü bir yer yokmuş. Annika öyle dedi. Yok muymuş? dedi Melberg. Annika başını iki yana salladı. Melberg, pantolonunun paçasına sürtünen köpeği ayağıyla ittirerek, o zaman sanırım köpeği evinize götürmek zorunda kalacaksınız, dedi. Melberg'in kendisini uzaklaştırma çabasını aldırmayan köpek, Adamın sağ ayağının üstüne oturdu. Paola, Melberg'e dik dik bakmayı sürdürerek, ''Götüremem. Zaten bir köpeğimiz var ve arkadaş isteyeceğini sanmam.'' dedi sakince. Melberg, ''Peki ya sen Annika, belki senin köpeklerine arkadaş olabilir değil mi?'' dedi. Sesi bıkkın geliyordu. Neden hep böyle önemsiz şeylerle uğraşmak zorunda kalıyordu? Tanrı aşkına, o buranın amiriydi. Annika başını iki yana salladı. ''Benimkiler başka köpeklere alışkın değiller, anlaşamazlar.'' dedi. Paula tasmayı Melberg'e uzatarak, ''Demek ki onu siz alacaksınız.'' dedi. Paula'nın cüretkarlığı karşısında afallayan Melberg tasmayı alınca, köpek bacağına daha da kuvvetlice sürtünerek sızlandı. ''Gördün mü seni sevdi?'' dedi Annika. Melberg, ''Ama ben onu alamam ki.'' diye kekeledi. ''Evde hayvan beslemiyorsun ki.'' ''Söz veriyorum, sahibi olup olmadığını soruştururum. Aksi halde onu sahiplenecek birini bulmamız gerekecek. Ortalıkta başı boş dolanmasına izin veremeyiz. Bir arabanın altında kalır.'' Melberg istemediği halde yumuşamaya başladığını hissediyordu. Ayağının dibindeki köpeğe baktı. Köpek de nemli ve yalvaran gözlerle bakışına karşılık verdi. Melberg parmağını Annika'ya doğru sallayarak ''Tamam, tamam. Bu lanet köpeği alacağım. Ama sadece birkaç gün için.'' ''Hem ben kendisini eve götürmeden önce onu yıkayacaksın.'' dedi. Annika rahatlamış görünüyordu. ''Sorun değil, onu burada karakolda yıkarım.'' dedi Annika hevesle. Sonra da ''Çok teşekkürler Bertil.'' diye ekledi. Melberg homurdandı. ''Köpek onu bir sonraki görüşümde tertemiz olmalı. Yoksa evime adımını atamaz.'' dedi. Ayaklarını öfkeyle yere vurarak koridoru geçti, odasının kapısını çarparak kapattı. Annika ve Paula birbirlerine gülümsediler. Köpek sızlandı sonra kuyruğunu sevinçle yere vurdu. Erika Maya'ya el sallayarak güzel bir gün geçir dedi. Ama Maya annesini aldırmadı. Yerde televizyonun önünde oturmuş teletabileri izliyordu. Patrick birlikte çok eğleneceğiz diyerek Erika'yı öptü. Bu küçük kızla ben birkaç ay boyunca çok iyi geçineceğiz. Sanki çok uzaklara gidiyormuşum gibi konuşuyorsun dedi Erika gülerek. Öğle yemeği için aşağı inerim. ''Sence bunu becerebilecek miyiz? Yani sen evden çalışınca?'' ''En azından deneyebiliriz. Sadece ben burada yokmuşum gibi davran.'' ''Patrick, sorun değil. Çalışma odasının kapısını kapar kapamaz artık benim için yoksun.'' dedi ve Erika'ya göz kırptı. ''Hımm, göreceğiz bakalım, göreceğiz.'' diye cevap veren Erika merdivenlere yöneldi. ''Ama ofis kirasından kurtulursak çok iyi olur.'' Erika çalışma odasına girdi ve karmaşık hislerle kapıyı kapattı. Maya'ya bakmak için evde geçirdiği on iki ay boyunca, sorumluluğu Patri'ye devredip kendini tekrar yetişkin meselelerine adayacağı günü iple çekmişti. Oyun parklarından, kum havuzlarından ve televizyondaki çocuk programlarından bıkmıştı. Kumdan kusursuz bir pasta yapmanın insanı entelektüel açıdan beslediği söylenemezdi. Hem kızını ne kadar severse sevsin, bir kez daha tekerleme filan söylemek zorunda kalırsa çıldırabilirdi. Şimdi çocuğa bakma sırası Patrick'teydi. Erika bilgisayarın karşısına minnetle oturdu, düğmesine bastı ve o tanıdık vınlamayı memnuniyetle dinledi. Yaşanmış olaylardan esinlenerek yazdığı polisiye serinin yeni kitabını Şubat'ta teslim edecekti. Araştırmalarının bir kısmını yazın bitirdiği için kendini başlamaya hazır hissediyordu. Elias adını verdiği Word belgesini açtı. Elias katilin ilk kurbanının adıydı ve parmaklarını klavyenin üzerine koydu. Kapıya hafifçe vurulunca dikkati dağıldı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Kapıyı açan Patrick, alnına düşen bir tutam saçın arkasından Erika'ya bakıyordu. Şey, mayanın fermuarlı tulumunu nereye koyduğunu soracaktım da. Kurutma makinesinde. Patrick başıyla onaylayıp kapıyı kapattı. Erika, parmaklarını tekrar klavyenin üzerine koyup derin bir nefes aldı. Kapı tekrar vuruldu. Patrick, özür dilerim, seni yalnız bırakacağıma söz veriyorum ama Maya'nın bugün nasıl giyinmesi gerektiğini sormam gerekiyor. Dışarısı gerçekten de serin ama Maya'ya her zaman sıcak geliyor. O sefer de üşütür diye korkuyorum.'' dedi ve mahcup bir şekilde gülümsedi. ''Tulumun altına ince bir tişört ve pantolon giysi olur. Bir de genelde ince pamuklu beresini takıyorum.'' dedi Erika. Patrick, teşekkürler.'' deyip yine kapıyı kapattı. Erika ilk cümlesini yazmak üzereydi ki aşağıdan gelen bağırışmaları duydu. Şiddeti giderek artan feryatları iki dakika boyunca dinledikten sonra sandalyesini arkaya iterek aşağı indi. ''Sana yardım edeyim. Maya'yı giydirmeye çalışmak insanın şevkini kırar.'' Patrick ''Evet aynen öyle.'' dedi. Sızlanıp duran ve kendisine karşı koyan Maya'yı sokak giysilerinin içine sokma mücadelesinden sonra alnından terler damlıyordu. Beş dakika sonra Maya hala somurtuyordu ama tamamen giyinmişti. Erika kızını ve kocasını dudaklarından öptükten sonra ikisini de apar topar evden yolladı. ''Uzun bir yürüyüş yapın ki anne biraz olsun huzur ve sessizlik içinde çalışabilsin.'' dedi. Patrin utanmış gibi bir hali vardı. ''Özür dilerim. Sanırım bu düzene alışman birkaç gün sürecek ama sonra istediğin huzura ve sessizliğe kavuşacaksın. Söz veriyorum.'' Erika... ''İşte bu çok iyi olur.'' dedi ve arkalarından kapıyı sımsıkı kapattı. Kendine koca bir fincan kahve koydu ve yukarı kattaki çalışma odasına geri döndü. Nihayet başlayabilecekti. ''Şşşt! Bu kadar çok gürültü yapmayı kes. Ne sakıncası var ki? Annem ikisinin de uzakta olduğunu söylüyor. Yaz boyunca hiç kimse postaları alma zahmetine girmedi. Postaları yönlendirmeyi unutmuş olmalılar. Yani annem hazirandan beri posta kutularına boşaltıyor.'' ''Sakin ol, istediğimiz kadar gürültü yapabiliriz.'' Matias güldü ama o adam hala kuşkulu görünüyordu. Bu eski evin ürkütücü bir yanı vardı. Matias ne derse desin, o yaşlı adamların da ürkütücü bir yanı vardı. O adamın işini şansa bırakmaya niyeti yoktu. ''Peki nasıl içeri gireceğiz?'' Sesine yansıyan korkunun bir nebze artmış olmasından nefret ediyordu. Ama elinden bir şey gelmiyordu. Sık sık Matias'a daha çok benzemeyi diliyordu. Bazen pervasızlık sınırına varacak kadar cesur ve korkusuz olmak istiyordu. Ayrıca bütün kızları kapanda Matias'tı. Göreceğiz bakalım, içeri girmenin bir yolu olmalı. Ne yani, bunu evlere gizlice giren deneyimli biri olarak mı söylüyorsun? Dedi o adam gülerek. Yine de alçak sesle konuşmaya özen gösteriyordu. Matias yüksek sesle, Bana bak, senin bilmediğin pek çok şey yaptım ben, dedi. O adam, tabii ya, eminim diye düşündü. Ama arkadaşına karşı çıkmaya cesaret edemedi. Mathias sert adam rolünü oynamayı bazen seviyordu. O da böyle davranmasına göz yumuyordu. da böyle bir tartışmaya girmemesi gerektiğini gayet iyi biliyordu. Sence içeride ne saklıyor? İçeri girmelerini sağlayacak bir pencere ya da aralık bulmak üzere yavaşça evin etrafında dolaşırlarken Mathias'ın gözleri parlıyordu. Tedirginlikle omzunun üzerinden geriye bakan o dam, Hiçbir fikrim yok, dedi. İçinde bulundukları durumdan duyduğu rahatsızlık her geçen saniye artıyordu. Belki de Naziler döneminden kalma havalı hatıralar saklıyordur. Ya içeride üniformalar filan varsa? Matyas'ın sesindeki şevki fark etmemek mümkün değildi. Nazilerle ilgili bir sınıf projesi yaptıklarından beri bu konuya kafayı takmıştı. İkinci Dünya Savaşı ve Nazizm hakkında ne bulursa okuyordu. Herkes yolun aşağısında oturan komşunun, Almanya ve Naziler konusunda bir tür uzman olduğunu biliyordu. Bu yüzden Matyas da neyi var neyi yok öğrenmek için karşı konulmaz bir istek duyuyordu. Ama işe yaramayacağını bildiği halde, belki de evinde öyle şeyler yoktur diye itiraz edecek oldu. Babam emekli olmadan önce tarih öğretmeni olduğunu söyledi. Yani muhtemelen sadece bir sürü kitabı filan vardır. İlle de havalı eşyaları olması gerekmiyor. Çok yakında göreceğiz. Matyas, pencerelerden birini işaret ederken gözleri zafer kazanmışçasına ışıldadı. ''Bak, şu pencere bir parça aralık.'' Odam, Matyas'ın haklı olduğunu görünce bozuldu. İçten içe eve girmenin hiçbir yolunu bulamayacaklarını ummuştu. ''Sadece şu pencereyi ittirecek bir şeye ihtiyacımız var.'' Matyas etrafına bakındı. Bir pencerenin yuvasından çıkıp yere düşmüş mandalını gözüne kestirdi. ''Pekala, hadi gidip bakalım.'' Matyas, mandalı yukarı kaldırıp ucunu pencerenin bir köşesine soktu. Pencere yerinden kıpırdamadı. ''Kahretsin, bunun işe yaraması lazım.'' diye söylendi. Dilini dışarı çıkarıp odaklanarak bir deneme daha yaptı. Hem mandalı yukarıda tutup hem de güç uygulamak kolay değildi. Harcadığı efor nedeniyle güçlükle nefes alıyordu. Nihayet mandalı bir santim daha ittirmeyi başardı. Odam çekingen bir şekilde, birinin zorla içeri girdiğini anlayacaklar diye itiraz etti. Ama Matyas onu duymuyor gibiydi. Bu kahrolası pencereyi açacağım. Yüzünden ter damlaları süzülen Matyas, pencereye son bir kez yüklenince kanat ardına kadar açıldı. Evet! Matyas elini zafer kazanmışçasına yumruk yaptı ve heyecanla odama döndü. Bana yardım etsene! Belki tırmanmak için kullanabileceğimiz bir şey vardır, bir merdiven ya da... Boş ver, hadi bana yardım et, sonra da ben seni yukarı çekerim. Adam söz dinleyerek duvara yanaştı ve parmaklarını Matyas için bir basamak oluşturacak şekilde birleştirdi. Matyas'ın ayakkabısı avuçlarına gömülünce yüzünü buruşturdu. Ama hissettiği acıyı aldırış etmeden arkadaşını yukarı kaldırdı. Matyas pencerenin pervazına tutunup kendini yukarı çekti. Önce bir ayağıyla sonra da diğeriyle pervaza basıp yüzünü buruşturdu. Tanrım bu ne iğrenç bir kokuydu böyle. Evin içi leş gibi kokuyordu. Matyas perdeyi kenara çekip odaya göz attı. Burası bir kütüphaneye benziyordu. Ama oda gölgelere bürünmüştü. ''Baksana, burası berbat kokuyor.'' Matyas burnunu tutarak dönüp odama baktı. Gözlerinde bir umut ışığı beliren odam, ''O zaman unutalım gitsin.'' dedi. ''Hayatta olmaz. Hazır içeriye girmişken vazgeçemeyiz. Esas eğlence şimdi başlıyor. Gel elimi tut.'' Burnunu bırakan Matyas. Sol eliyle pervazı kavrayıp sağ elini odama uzattı. Hadi korkak tavuğun teki değilsin ya. Odam cevap olarak Matyas'ın kolunu yakaladı. Matyas da onu tüm gücüyle çekmeye başladı. Bir an başaramayacakmış gibi oldu ama odam pervazı yakaladı. Matyas da ona yer açmak için pencereden atlayıp içeriye girdi. Yere inerken tuhaf bir çatırtı duyuldu. Matyas yere baktı. Yere bir şey yayılmıştı. Ama loş ışıkta ne olduğu anlaşılmıyordu. Muhtemelen kurumuş yapraktı. Odamda yere atladığında, ''Bu da ne?'' dedi. Ama sesin nereden geldiğini anlayamadı. ''Kahretsin burası leş gibi kokuyor.'' Kokudan kusacakmış gibi görünüyordu. ''Tıpkı söylediğim gibi.'' dedi Matyas. Artık alışmaya başladığı koku onu çok fazla rahatsız etmiyordu. ''Bakalım yaşlı adam burada ne saklıyormuş. Perdeyi açsana.'' ''İyi de ya birisi bizi görürse?'' Kim görecek ki? Aç şu lanet olası perdeyi. Odam kendisine söyleneni yaptı. Perde hışırdayarak yukarıya toplanınca odanın içine ışık doldu. Matyas hayranlıkla etrafına bakarak, güzel odaymış dedi. Bütün duvarlar yerden tavana kadar kütüphaneydi. Bir köşede küçük bir masanın her iki yanında iki deri koltuk duruyordu. Odanın en dibinde kocaman bir çalışma masası ve eski moda, Yüksek sırtı onlara çevrilmiş bir çalışma koltuğu vardı. Odam bir adım attı ama ayağının altından gelen çatırtıyı duyunca tekrar yere baktı. Bu sefer neyin üzerinde yürüdüklerini gördü. ''Bu da ne?'' diye söylendi. Zemin sineklerle kaplıydı. İğrenç siyah sineklerin hepsi ölüydü. Pencerenin pervazı da sinek doluydu. Odam ve Matyas gayri ihtiyari ellerini pantolonlarına sildiler. Matyas... ''Kahretsin, iğrenç!'' diyerek yüzünü buruşturdu. ''Tüm bu sinekler de nereden gelmiş?'' O adam şaşkınlıkla yere baktı. Sonra SSI dizileriyle yıkanmış beyni parçaları birleştirdi. Ölü sinekler, iğrenç bir koku. O adam düşünceyi bir kenara itmeye çalıştı ama gözleri ister istemez çalışma koltuğuna kaydı. ''Muatiyas!'' Arkadaşı sinir olmuştu. ''Ne var?'' dedi. Sineklere basmadan ayağını koyabileceği bir boşluk arıyordu. Odam cevap vermedi. Bunun yerine yavaşça koltuğa doğru yürüdü. İçinde, arkasına dönmesi, geldikleri yoldan basıp gitmesi ve bütün gücü tükenene kadar koşması gerektiğine dair bir his vardı. Ama merakı galip geldi. Sanki ayakları kendiliğinden hareket ederek onu koltuğa götürüyordu. Matyas, "Ee, ne oldu?'' diye sordu. Ama Odam'ın gergin bir şekilde ve pür dikkat ilerlediğini görünce sustu. Odam, Koltuğa ulaşmasına yarım metre kala ileriye uzattığı elinin titrediğini fark etti. Odada duyulan tek ses ayağının altındaki çıtırtıydı. Parmak uçlarıyla deri koltuğun soğukluğunu hissetti. Parmaklarını biraz daha bastırınca koltuk sola doğru dönmeye başladı. Odam bir adım geriye gitti. Koltuk ağır ağır dönerek gizlediği şeyi yavaşça gözler önüne serdi. Odam arkasında duran Matyas'ın kustuğunu duydu. Köpeğin Melberg'in her hareketini izleyen gözleri iri ve nemliydi. Hayvanı aldırış etmemeye çalışsa da pek başarılı olamıyordu. Köpek resmen ona yapışık geziyor ve hayranlıkla bakıyordu. Sonunda Melberg yumuşadı. Çalışma masasının en alt çekmecesini açtı, Hindistan cevizli bir şekerleme çıkarıp yere attı. Şekerleme iki saniye içinde yok oldu. Ve Melberg bir an için köpeğin gülümsediğini düşündü. Şüphesiz bunu hayal etmişti. En azından artık tüyleri temizdi. Annika onu güzelce şampuanlayıp yıkamıştı. Yine de Bertil bu sabah uyandığında köpeğin yatağa sıçrayıp gece boyunca yanında uzandığını görünce bundan çok hoşlanmamıştı. Şampuanın pirelerden kurtulmak için yeterli olduğuna ikna olmamıştı. Ya hayvanın tüyleri Melberg'in heybetli vücuduna sıçramaktan başka bir şey istemeyen parazitlerle doluysa ne olacaktı? Gerçi tüylerine yakından bakınca hiçbir şey görmemişlerdi. Annika da köpeği yıkarken hiç bire görmediğine yemin etmişti. Ama Melberg köpeğin yatağında uyumasına bir daha asla izin vermeyecekti. Ona bir sınır koymalıydı. Melberg, e ee, adını ne koyacağız der demez, dört ayaklı bir hayvanla konuştuğu için kendini aptal gibi hissetti. Ama köpeğin bir ismi olması gerekiyordu. Kendisine ilham verecek bir şeyler ararken düşünmeye devam etti. Ama aklına sadece Fido ve Benekli gibi aptal köpek isimleri geliyordu. Hayır bunlar olmazdı. Sonra kıkırdadı. Aklına şahane bir fikir gelmişti. Ernst Lundgren'i kovmak zorunda kaldığından beri çok olmasa da adamı özlemişti doğrusu. O halde neden köpeğe Ernst adını vermiyordu? Üstelik bu seçimin esprili bir yanı da vardı. Melberg tekrar kıkırdadı. Ernst, buna ne dersin yaşlı kurt? Bu ismi sevdin mi? Çekmeceyi tekrar açıp bir şekerleme daha çıkardı. Bir tane daha yese ne çıkardı ki? Köpeğin şişmanlaması Melberg'in sorunu değildi. Muhtemelen Annika birkaç gün içinde onu sahiplenmek isteyen birini bulacaktı. Köpeğin de bu arada bir ya da iki şekerleme yemesinin bir önemi yoktu. Telefonun kulak tırmalayıcı zili yüzünden ikisi de irkildi. Bertil Melberg... ilk başta hattın diğer ucunda tiz sesiyle histerik bir biçimde konuşan kişinin ne dediğini anlamadı. Affedersiniz ama daha yavaş konuşur musunuz? Ne dediniz? Melberg... Tüm dikkatini vererek dinledi. Nihayet karşısındakini anlayınca kaşlarını kaldırdı. Bir ceset mi dediniz? Nerede? Oturduğu koltukta dikleşti. Ernst de doğrulup kulaklarını havaya dikti. Melberg önündeki not defterine bir adres yazdı. Olduğunuz yerde kalın diyerek konuşmayı bitirdi ve derhal yerinden fırladı. Köpek de peşine takıldı. Sen burada kal. Melberg'in sesi alışılmadık derecede otoriter çıkmıştı. Köpeğin aniden durup sonraki komutunu beklediğini görünce şaşırdı. Melberg, burada kal diye tekrarladı ve Annika'nın büronun köşesine koyduğu minderi işaret etti. Ernst isteksizce komuta uydu, mindere yerleşti, başını patilerinin üzerine koyup uzandı ve geçici sahibine kırıldığını belirten bir bakış attı. Birinin otoritesine boyun eğmesiyle şevki yerine gelen Bertil Melberg, koridorda koşarak ulu orta bağırdı. Bir ceset ihbarı aldık. Farklı kapılardan üç kafa dışarıya uzandı. Kızıl saçlı olan Martin Moline, kır saçlı olan Gösta Fligare'ye ve kuzguni siyah olan da Paula Morales'e aitti. Martin koridora çıkarak, ''Bir ceset mi?'' dedi. Danışmadaki Annika bile yanlarına gelmişti. Az önce bir delikanlı arayıp bildirdi. Anlaşılan arkadaşıyla beraber kimseye görünmeden dolaşıyorlarmış. Ve Fiel Bakka ile Hamburgsung arasındaki bir eve girmeye karar vermişler. İçeride bir ceset bulmuşlar. Gösta, ''Evin sahibi miymiş?'' diye sordu. Melberk omuz silkti. ''Tüm bildiğim bu kadar. Oğlanlara evde kalmalarını söyledim. Hemen oraya gideceğiz. Martin, sen ve Paula aynı arabaya binin. Gösta'yla ben de başka bir araba alacağız.'' Gösta temkinli bir şekilde, ''Patriği aramamız gerekmez mi?'' diye sordu. Paula bir Gösta'ya bir Melberk'e bakıp, ''Patrik de kim?'' diye sordu. Martin, Patrick Hetstrom diye açıkladı. O da burada çalışıyor ama bugünden itibaren babalık iznine çıkmış bulunuyor. Melberg küçümser gizine humurdanarak, "Onu neden arayacakmışız ki?" dedi. Kibirli bir şekilde "Ben buradayım ya." diye ekledi ve hızlı adımlarla garaja doğru yürümeye başladı. Melberg duyma mesafesinden çıkınca Martin "Oh be." diye mırıldandı. Paula merakla kaşlarını kaldırdı. "Aa boş ver gitsin." dedi Martin özür dilercesine. Ama sonra dayanamadı ve çok yakında anlarsın diye ekledi. Paola hala şaşkın görünüyordu. Ama daha fazla üstelemedi. Nasılsa çok geçmeden iş yerindeki dengeleri keşfedecekti. Erika içini çekti. Artık ev sessizdi. Hatta fazla sessizdi. Son bir yıldır kulakları en ufak bir sızlanma ya da ağlamayı fark etmeye alışmıştı. Ama şimdi etrafa kesin ve mutlak bir sessizlik hakimdi. Word belgesindeki imleç yanıp sönüyordu. Yarım saattir tek bir harf bile yazmamıştı. Beyni durmuştu. Şimdiye kadar notlarını karıştırmış ve yaz boyunca fotokopilerini aldığı makalelere göz atmıştı. Birkaç mektup gönderdikten sonra nihayet davanın ana figürüyle yani katille bir görüşme ayarlamayı başarmıştı. Ama önünde daha üç hafta vardı. O zamana kadar arşivde bulduklarıyla yetinmek zorundaydı. Sorun şuydu ki Erika nereden başlayacağını bilmiyordu. Sözcükler bir türlü yerli yerine oturmuyordu ve yazarların her zaman baş etmeleri gereken şüphe içini kemirmeye başlamıştı. Yoksa kelimeleri tükenmiş miydi? Erika son cümlesini yazmış ve kotasını doldurmuş muydu? Zihninden başka kitaplar çıkarabilecek miydi? Mantığı ona ne zaman yeni bir kitaba başlasa böyle hissettiğini söylüyordu. Ama bunun da bir yararı olmuyordu. Bu her seferinde katlanmak zorunda olduğu bir tür işkenceydi. Neredeyse doğum yapmak gibiydi. Bugünse kendini her zamankinden daha miskin hissediyordu. Masanın üzerinde bilgisayarın yanında duran defterlere göz atarken kendini teselli etmek için ağzına bilinçsizce karamelli bir dumle kola çikolatası attı. Annesinin akıcı el yazısı onu bekliyordu. Arada kalmıştı. Hem annesinin yazdıklarına bakmaya korkuyordu hem de neyle karşılaşacağını merak ediyordu. Yavaşça uzandığı birinci defteri elinde tarttı. Defter inceydi. Daha çok ilkokulda kullanılanlara benziyordu. Erika, parmaklarını kapağın üzerinde gezdirdi. Elsia Moström. İsmi tükenmez kalemle yazılmıştı. Ama mavi mürekkep, yıllar içinde fark edilir biçimde silikleşmişti. Moström, annesinin kızlık soyadıydı. Erika'nın babasıyla evlendiğinde annesi, Falk soyadını almıştı. Erika yavaşça defteri açtı. Sayfalarda ince mavi çizgiler vardı. En tepeye tarih atılmıştı. 3 Eylül 1943. Erika ilk cümleyi okudu. Bu savaş hiç bitmeyecek mi? Fiel Bakka 1943. Bu savaş hiç bitmeyecek mi? Elsia bundan sonra ne yazması gerektiğini düşünerek tükenmez kaleminin ucunu kemirdi. Kendi ülkesini doğrudan ilgilendirmeyen ama yine de etkisi altına alan bu savaş hakkındaki düşüncelerini sözcüklere nasıl dökebilirdi? Günlük yazmak tuhaf bir uğraştı. Bu fikir aklına nereden geldi bilmiyordu. Ama hem tanıdığı hem de tanımadığı hayatı hakkındaki bütün düşüncelerini bir araya getirmeye ihtiyacı vardı. Elsia savaşın olmadığı bir dönemi hatırlamıyordu bile. 13'ündeydi. Yakında 14'üne basacaktı. Savaş çıktığında ise sadece 9 yaşındaydı. İlk yıllarda pek bir fark hissetmemişlerdi. Gerçi yetişkinler olaylara daha fazla dikkat etmeye, hem gazete hem de radyo haberlerine karşı ani bir ilgi duymaya başlamış gibilerdi. Salonda oturup radyo dinlerken gergin ve ürkek görünüyorlardı. Ama aynı zamanda tuhaf bir heyecan duyuyorlardı. Her şeye rağmen dünyada olup bitenler heyecan vericiydi. Tehditkar ama heyecan verici. Bunun dışında hayat hemen hemen aynıydı. Tekneler denize açılıyor ve eve geri dönüyorlardı. Bazen bolca balık yakalıyorlardı. Bazen de işler kesat gidiyordu. Karadaysa kadınlar tıpkı annelerinin ve büyükannelerinin yaptığı gibi gündelik işlerle ilgileniyorlardı. Çocukların doğması, giysilerin yıkanması ve evlerin temizlenmesi gerekiyordu. Bu asla bitmeyen bir döngüydü ama savaş artık bu tanıdık rutinleri ve gündelik gerçekliği alt üst etmeye yönelik bir tehdit oluşturuyordu. Elsia çocukluğundan beri bu gizli gerginliğin farkındaydı. Artık savaş onları da etkilemek üzereydi. Elsia, annesinin aşağı kattan seslendiğini duydu. Çabucak defterini kapayıp pencerenin yanındaki küçük çalışma masasının üst çekmecesine koydu. Orada oturup ödevini yaparak pek çok saat geçirmişti. Ama okul günleri sona erdiğine göre artık çalışma masasına ihtiyacı yoktu. Ayağa kalktı. Elbisesinin eteğini düzeltip annesini bulmak üzere aşağıya indi. Elsia, su getirir misin? Annesinin yüzü yorgun ve solgun görünüyordu. Bütün yazı Bodrum katındaki küçük odada yaşayarak geçirmişlerdi. Evin geri kalanı ise yaz ziyaretçilerine kiralanmıştı. Kira ödemeleri karşılığında temizlik yapmaları, yemek pişirmeleri ve misafirlerine Göteborg'lu bir avukat, karısı ve şamatacı üç çocukları hizmet etmeleri gerekmişti. Hepsi de son derece talepkardı. Elsia'nın annesi Hilma, sabahtan akşama kadar koşturup durmuş, çamaşır yıkamış, tekne gezileri için piknik sepetleri hazırlamış ve arkalarından evi toplamıştı. Aynı zamanda kendi ev işlerini de yapmıştı. Elsia elini tereddütle annesinin omzuna koyarak, ''Otur da biraz dinlen anne'' dedi usulca. Hilma, kızının kendine dokunmasıyla irkildi. İkisi de fiziksel temasa alışkın değildi. Ancak annesi kısa bir duraksamanın ardından elini Elsa'nınkinin üzerine koydu ve minnettar halde bir sandalyeye çöktü. İyi ki gittiler. Hiç bu kadar talepkar insanlarla karşılaşmadım. Hilma lütfen şunu yapar mısın? Hilma sakıncası yoksa? Hilma acaba mümkünse? Hilma, misafirlerinin terbiyeli konuşmalarını taklit ederken birden eliyle ağzını kapadı. Varlıklı insanlara böyle saygısızlık etmek alışılagelmiş bir şey değildi. ''Neden yorgun olduğunu anlayabiliyorum. Onlarla uğraşmak kolay değildi.'' Elsia, suyun geri kalanını bir sos tenceresine döküp ocağın üstüne koydu. Su kaynayınca içine biraz kahve tozu attı ve masaya Hilma ile kendisi için birer fincan koydu. Dipnot, kahve tozu. İngilizce coffee substitute, kahve aromalı içecek. Kahvenin zor bulunduğu İkinci Dünya Savaşı döneminde kullanımı artmıştır. ''Az sonra gidip daha çok su alacağım anne.'' Ama önce biraz kahve içelim, dedi. Aferin kızıma. Hilma berbat bir tadı olan kahve bozmasından bir udum içti. Özel günlerde kahvesini fincandan, dişlerinin arasında bir adet kesme şeker tutarak içmeyi severdi. Ama bu günlerde şeker kıtlığı vardı. Üstelik bunu kahve bozmasıyla yapmak aynı keyfi vermezdi. Elsya gözlerini indirerek, babam ne zaman döneceğini söyledi mi, diye sordu. Savaş zamanındayken bu soru eskisinden daha çok anlam taşıyordu. Ökkerön'ün torpillenerek bütün ile birlikte batırılmasının üzerinden çok uzun bir süre geçmemişti. Bu olaydan beri her yeni ayrılıktan önce vedalara uğursuz bir tını yerleşmişti. Ama işlerin yapılması gerekiyordu. Kimsenin başka seçeneği yoktu. Yükler teslim edilmeli ve balıklar yakalanmalıydı. Savaş olsa da olmasa da hayat devam ediyordu. En azından... Norveç'e gelip giden yük gemileri trafiğinin sürmesine izin verildiği için minnettar olmalıydılar. Ayrıca bu yöntem kuşatmanın dışında geçiş izniyle akıp giden deniz trafiğinden daha güvenli kabul ediliyordu. Fielbakka'dan gelen gemiler balık avlamaya devam edebiliyor, yakaladıkları balıklar eskisinden küçük olsa da Norveç limanlarına nakliyat yaparak ek gelir elde edebiliyorlardı. Elsia'nın babası sık sık Norveç'ten buz getiriyor, hatta şansı yaver giderse, Oraya giderken yanında yük de taşıyordu. Hilma, keşke diye lafa girdikten sonra sustu. Ama ardından devam etti. Keşke biraz daha dikkatli olsaydı. Elsia, annesinin kimden bahsettiğini gayet iyi bildiği halde, kim, babam mı diye sordu. Evet. Hilma kahvesinden bir yudum daha alıp yüzünü buruşturdu. Bu sefer doktorun oğlu da yanında. Yani yolculuğun kötü biteceği kesin. Başka ne diyebilirim ki? Aksel cesur bir delikanlı. Elinden geleni yapacaktır. Eminim babam da ona elinden geldiğince yardım edecektir. Hilma başını iki yana sallayarak, ''Ama bu riskli bir yolculuk.'' dedi. O oğlanı ve arkadaşlarını yanına alarak büyük bir riske girdi. Onun babanı ve diğerlerini tehlikeye düşüreceğini düşünmeden edemiyorum. ''Norveçlilere yardım etmek için elimizden geleni yapmalıyız.'' dedi Elsia sessizce. Onların yerinde olduğumuzu düşünsene. O zaman yardıma ihtiyacı olan biz olurduk. Aksel ve arkadaşlarının çok yardımı dokunuyor. Artık bu konudan bahsetmeyelim. Gidip şu suyu getirecek misin? Hilmak kahve fincanını çalkalamak üzere lavaboya giderken sesi kızgın çıkmıştı. Ama Elsia gücenmedi. Annesinin endişelendiği için sinirli davrandığını biliyordu. Elsia, annesinin vaktinden önce kamburlaşan sırtına son bir kez baktıktan sonra kovayı alarak, Kuyudan su çekmek için dışarı çıktı.